Yenişehir zamanında kapı askeri var, eyalde askeri var falan O vakit mecburi bütün ulan asker, askerlik yok. O vakitler harp çıktığı vakitte. Ordu şehri çıkıyor, padişah irade ediyor. Meşahiten birisi ordu şehri olur, mülk namaz. Ondan kayda diğer tekkelerdeki ulan meşahiklerin azahatı isterse harbe iştirak eder devirişlerle beraber. Gönüllü ve bunlar harbi kızıştırırlar, harbin ön safında devrişler. durur devirişler. Kızıştırırlar tevhidler, mevhidler falan. Moral veriyor yani askere.